Yirmi ikinci lem'a, bismihi sübhaneh, İsparta'nın adil valisine ve adliyesine ve zabıtasına, en mahrem ve en has ve halis kardeşlerime mahsus olarak, yirmi iki sene evvel, İsparta'nın Barla nahiyesindeyken yazdığım, gayet mahrem bu risaleciğimi, Isparta milletiyle ve hükümetiyle alakadarlığını gösterdiği için takdim ediyorum. Eğer münasip görülse, ya yeni veya eski harfle, Daktilo ile birkaç nüsha yazılsın ki 25-30 senedir esrarımı arayanlar ve tarassut edenler de anlasınlar ki gizli hiçbir sırrımız yok ve en gizli bir sırrımız işte bu risaledir bilsinler. Sait Nursi. İşaratü Selase 17. lem'anın 17. notasının 3. iken, suallerinin şiddet ve şumulüne ve cevaplarının kuvvet ve parlaklığına binaen 31. mektubun 22. leması olarak lemeata karıştı. Lemalar bu lemaya yer vermelidirler. Mahremdir, en has ve halis ve sadık kardeşlerimize mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men tevekkel alellahi fehuve hasbu. İnallaha balighu emrih. Kad ceallellahu likulli şeyin kadra. Bu mesele 3 işarettir. 1. işaret Şahsıma ve Risale-i Nur'a ait mühim bir sual. Çoklar tarafından deniliyor ki, sen ehli dünyanın dünyasına karışmadığın halde, nedendir ki her fırsatta onlar senin ahiretine karışıyorlar? Halbuki hiçbir hükümetin kanunu, tarik dünya ve münzevilere karışmıyor. El-Cevap, Yeni Sayid'in bu suale karşı cevabı sükuttur. Yeni Sayid, benim cevabımı kaderi ilahi versin der. Bununla beraber, mecburiyetle, emaneten istiare ettiği eski saydın kafası diyor ki, bu suale cevap verecek, Isparta vilayetinin hükümetidir ve şu vilayetin milletidir. Çünkü bu hükümet ve şu millet, benden çok ziyade bu sualin altındaki mana ile alakadardırlar. Madem binler efradı bulunan bir hükümet ve yüzbinler binler efradı bulunan bir millet, benim bedelime düşünmeye ve müdafaa etmeye mecburdur, ben neden lüzumsuz olarak müddeyilerle konuşup müdafaa edeyim? Çünkü dokuz senedir ben bu vilayetteyim. Gittikçe daha ziyade dünyalarına arkamı çeviriyorum. Hiçbir halim de mestur kalmamış. En gizli, en mahrem risalelerim dahi hükümetin ve bazı mebusların ellerine geçmiş. Eğer ehli dünyayı telaşa ve endişeye düşürecek, dünyevi bir karışmak halim ve karıştırmak teşebbüsüm ve fikrim olsaydı, bu vilayet ve kazalardaki hükümet, dokuz sene dikkat ve tecessüs ettikleri halde ve ben de çekinmeyerek yanıma gelenlere esrarımı beyan ettiğim halde, hükümet bana karşı süküt edip ilişmediler. Eğer milletin ve vatanın saadetine ve istikbaline zarar verecek bir kabahatim varsa, dokuz seneden beri valisinden tut, köy karakol kumandanına kadar kendilerini mes'ul eder. Onlar kendilerini mes'uliyetten kurtarmak için, hakkımda habbeyi kubbe yapanlara karşı kubbeyi habbe yapıp beni müdafaa etmeye mecburdurlar öyleyse bu sualin cevabını onlara havale ediyorum ama şu vilayetin milleti umumiyetle benden ziyade beni müdafaa etmek mecburiyetleri şundandır ki bu dokuz senedir hem kardeş hem dost hem mübarek olan bu milletin hayat ebediyesine ve kuvveti imaniyesine ve saadet-i hayatiyesine bilfiil ve maddeten tesirini gösteren yüzer risalelerle çalıştığımızı ve hiçbir dağdağa ve zarar hiç kimseye o risaleler yüzünden gelmediği ve hiçbir garazkaran tereşhuhatı siyasiye ve dünyeviye görülmediği ve lillâhilhamd şu Isparta vilayeti eski zamanın Şam-ı Şerif'inin mübarekiyeti ve âlem-i İslam'ın medresi umumisi olan Mısır'ın Camiül Ezher'i mübarekiyetinden kuvvet-i imaniye ve salabet-i bir mübarekiyet makamını Risale-i Nur vasıtasıyla kazanarak, bu vilayette, imanın kuvveti lakaydlığa ve ibadetin ihtiyaki sefaate hakim olmasını ve umum vilayetlerin fevkinde bir meziyet-i dindaraneyi Risale-i Nur, bu vilayete kazandırdığından, elbette bu vilayetteki umum insanlar, hatta paraza dinsizi de olsa, beni ve Risale-i Nur'u müdafaya mecburdur. Onların çok ehemmiyetli müdafaa hakları içinde benim gibi vazifesini bitirmiş ve lillahilhamd binlerle şakirtler benim gibi bir acizin yerinde çalışmış ve çalıştığı hengamda ehemmiyetsiz cüz'i hakkım beni müdafaya sevk etmiyor. Bu kadar binlerle dava vekilleri bulunan bir adam, kendi davasını kendi müdafaa etmez. İkinci işaret, tenkitkerane bir suale cevaptır. Ehli dünya tarafından deniliyor ki, sen neden bizden küstün? Bir defa olsun hiç müracaat etmeyip süküt ettin. Bizden şiddetli şekva edip, bana zulmediyorsunuz diyorsun. Halbuki bizim bir prensibimiz var. Bu asrın muktezası olarak hususi düsturlarımız var. Bunların tatbikini sen kendine kabul etmiyorsun. Kanunu tatbik eden zalim olmaz. Kabul etmeyen isyan eder. Ez cümle, bu asr hürriyette ve bu yeni başladığımız cumhuriyetler devrinde, Müsavat esası üzerine tahakküm ve tagallubu kaldırmak düsturu bizim bir kanunu esasiyimiz hükmüne geçtiği halde Sen kah hocalık kah zahitlik suretinde tevecüh ammeyi kazanarak nazar-ı dikkati kendine celbederek hükümetin nüfuzu haricinde bir kuvvet, bir makam-ı elde etmeye çalıştığın zahir halin ve eski zamandaki maceray hayatının delaletiyle anlaşılıyor. Bu hal ise şimdiki tabir ile Burjubaların müstebidane tahakkümleri içinde hoş görünebilir. Fakat bizim tabakay avamın intibahiyle ve galebesiyle tezahür eden tam sosyalizm ve bolşevizm düsturları, bizim daha ziyade işimize yaradığı için, o sosyalizm düsturlarını kabul ettiğimiz halde, senin vaziyetin bize ağır geliyor. Prensiplerimize muhalif düşüyor. Onun için, sana verdiğimiz sıkıntıdan şekvaya ve küsmeye hakkın yoktur. El-Cevap, Hayatı ictimaiyye beşeriyede bir çığır açan eğer kainattaki kanunu fıtrata muvafık hareket etmezse hayırlı işlerde ve terakki de muvaffak olamaz. Bütün hareketi şer ve tahrip hesabına geçer. Madem kanunu fıtrata tatbiki harekete mecburiyet var. Elbette fıtrat-ı beşeriyeyi değiştirmek ve nevi beşerin hilkatindeki hikmeti esasiyeyi kaldırmakla mutlak müsabakat kanunu tatbik edilebilir. Evet ben Neseben ve hayatça avam tabakasındanım ve meşreben ve fikren müsavatı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Ve şefkaten ve İslamiyet'ten gelen sır adalet ile burjuva denilen tabakayı havasın istibdat ve tahakkümlerine karşı eskiden beri muhalefetle çalışanlardanım. Onun için bütün kuvvetimle adalet-i zulüm ve tegallübün ve tahakküm ve istibdadın aleyhindeyim. Fakat nevi beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti, müsavat-ı mutlaka kanununa zıttır. Çünkü fatır-ı hakim, kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için, az bir şeyden çok mahsulat aldırır ve bir sayfede çok kitapları yazdırır ve bir şey ile çok vazifeleri yaptırdığı gibi, beşer nev'i ile de binler nev'in vazifelerini gördürür. İşte o sır lazimdendir ki, Cenab-ı Hak, insan nev'ini binler nev'ileri sümbül verecek, ve hayvanatın sair binler nevileri kadar tabakat gösterecek bir fıtratta yaratmıştır. Sair hayvanat gibi kuvalarına, latifelerine, duygularına hat konulmamış, serbest bırakıp hatsiz makamatta gezecek istidat verdiğinden bir nevi iken binler nevi hükmüne geçtiği içindir ki arzın halifesi ve kainatın neticesi ve zi hayatın sultanı hükmüne geçmiştir. İşte nevi insanın teneffüünün en mühim ve zembereği. Müsabaka ile hakiki imanlı fazilettir. Fazileti kaldırmak mahiyeti beşeriyenin tebdiliyle, aklın söndürülmesiyle, kalbin öldürülmesiyle, ruhun mahvedilmesiyle olabilir. Evet şu hürriyet perdesi altında müthiş bir istibdadı taşıyan, şu asrın gaddar yüzüne çarpılmaya layık iken ve halbuki o tokada müstehak olmayan gayet mühim bir zatın yanlış olarak yüzüne savrulan kamilane şu sözün ne mümkün zulm ile, bidâd ile imhâ hürriyet. Çalış idraki kaldır, muktedirsen ademiyetten. Sözünün yerine, bu asrın yüzüne çarpmak için ben de derim. Ne mümkün zulm ile, bidâd ile imhâ hakikat. Çalış kalbi kaldır, muktedirsen âdemiyyetten. Veyahut, ne mümkün zulm ile, bidâd ile imhâ fazilet. Çalış vicdanı kaldır, muktedirsen ademiyetten. Evet, imanlı fazilet medare tahakküm olmadığı gibi sebebi istibdat da olamaz. Tahakküm ve tagallüp etmek faziletsizliktir. Ve bilhassa ehli faziletin en mühim meşrebi acz ve fakr ve tevazu ile hayatı ictimaiy-i beşeriyeye karışmak tarzındadır. Lillahilhamd, bu meşrep üstünde hayatımız gitmiş ve gidiyor. Ben kendimde fazilet var diye fahr suretinde dava etmiyorum. Fakat nimet-i ilahiyeyi suretinde şükretmek niyetiyle diyorum ki, Cenab-ı Hak fazl keremiyle ulumu imaniye ve Kur'aniyeye çalışmak ve fehmetmek faziletini ihsan etmiştir. Bu ihsan-ı bütün hayatımda, lillahilhamd, tevfik-i ilahiyle şu millet-i islamiyenin menfaatine, saadetine sarf ederek, hiçbir vakit vasıtayı tahakküm ve tagallüp olmadığı gibi, Ekser ehl-i gafletçe, matlûb olan teveccüh naz ve hüsnü kabulü halk dahi, mühim bir sırra binaen, benim menfurumdur. onlardan kaçıyorum. Yirmi sene eski hayatımı zayi ettiği için, onları kendime muzır görüyorum. Fakat Risale-i Nûr'u beğenmelerine bir emare biliyorum, onları küstürmüyorum. İşte ey ehl-i dünya, dünyanıza hiç karışmadığım ve prensiplerinizle hiçbir cihet-i temasım bulunmadığı, ve dokuz sene esaretteki bu hayatımın şehadetiyle, yeniden dünyaya karışmaya hiçbir niyet ve arzım yokken, bana eski bir mütegallib ve daima fırsatı bekleyen ve fikri istibdat ve tahakkümü taşıyan bir adam gibi yapılan bunca tarassut ve tazyikiniz, hangi kanun iledir? Hangi maslahat iledir? Dünyada hiçbir hükümet böyle fevkal kanun ve hiçbir ferdin tasvibine mazhar olmayan bir muameleye müsaade etmediği halde, bana karşı yapılan bu kadar bet muamelelere yalnız değil benim küsmem, belki eğer bilse nev-i beşer küser, belki kainat küsüyor. Üçüncü işaret Mağlatalı divanecesine bir sual. Bir kısım ehli hüküm diyorlar ki, madem sen bu memlekette duruyorsun, şu memleketin cumhurî kanunlarına inkiyat etmek lazım gelirken, sen neden inziva perdesi altında kendini o kanunlardan kurtarıyorsun? Ez cümle, şimdiki hükümetin kanununda, vazife haricinde bir meziyeti, bir fazileti kendine takıp, onunla bir kısım millete tahakküm edip, nüfuzunu icra etmek, müsavat esasına istinad eden cumhuriyetin bir düsturuna münafidir. Sen neden vazifesiz olduğun halde, elini öptürüyorsun, halk beni dinlesin diye hotfuruşane bir vaziyet takınıyorsun. El cevap, Kanunu tatbik edenler, evvela kendilerine tatbik ettikten sonra başkasına tatbik edebilirler. Siz kendinize tatbik etmediğiniz bir düsturu, başkasına tatbik etmekle, herkesten evvel siz düsturunuzu, kanununuzu kırıyorsunuz ve karşı geliyorsunuz. Çünkü bu müsavaat mutlaka kanununun bana tatbikini istiyorsunuz. Ben de derim, ne vakit bir nefer, bir müşirin makamı içtimaisine çıkarsa, ve milletin o müşire karşı gösterdikleri hürmet ve teveccühe iştirak ederse ve onun gibi o teveccüh ve hürmete mazhar olursa ve yahut o müşir o nefer gibi adileşirse ve o neferin sönük vaziyetini alırsa ve o müşirin vazife haricinde hiçbir ehemmiyeti kalmazsa hem eğer en zeki ve bir ordunun muzafferiyetine sebebiyet veren bir erkanı harp reisi en aptal bir neferle teveccüh ammede ve hürmet ve muhabbette müsabata girerse, o vakit, sizin bu müsavaat kanununuz hükmünce bana şöyle diyebilirsiniz. Kendine hoca deme, hürmeti kabul etme, faziletini inkar et, hizmetçine hizmet et, dilencilere arkadaş ol. Eğer deseniz, bu hürmet ve makam ve teveccüh, vazife başında olduğu vakte mahsustur ve vazifedarlara haastır. Sen vazifesiz bir adamsın, Vazifedarlar gibi milletin hürmetini kabul edemezsin. El-Cevab Eğer insan yalnız bir cesetten ibaret olsa ve insan dünyada layemutane daimi kalsa ve kabir kapısı kapansa ve ölüm öldürülse o vakit vazife yalnız askerlik ve idare memurlarına mahsus kalırsa sözünüzde dahi bir mana olurdu. Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil Cesedi beslemek için kalp, dil, akıl, dimak koparılıp o cesede yedirilmez. Onlar imha edilmez, onlar da idare ister. Ve madem kabir kapısı kapanmıyor ve madem kabrin öbür tarafındaki endişe istikbal her ferdin en mühim meselesidir. Elbette milletin itaat ve hürmetine istinat eden vazifeler yalnız milletin hayatı dünyeviyesine ait İçtimai ve siyasi ve askeri vazifelere münhasır değildir. Evet, yolculara seyahat için vesika vermek bir vazife olduğu gibi, evet tarafına giden yolculara da hem vesika, hem o zulumatlı yoldan nur vermek öyle bir vazifedir ki hiçbir vazife o vazife kadar ehemmiyetli değildir. Böyle bir vazifenin inkarı ölümün inkarı ile ve her gün el hakkun davasını. Cenazelerinin mühürüyle imza edip tasdik eden 30 bin şahidin şahadetini tekzip ve inkar etmekle olur. Madem manevi hacatı zaruriye'ye istinad eden manevi vazifeler var ve o vazifelerin en mühimi ebed yolunda seyahat için pasaport varakası ve berzah zulumatında kalbin ceb feneri ve saadet ebediyenin anahtarı olan imandır ve imanın ders ve takviyesidir. Elbette o vazifeyi gören ehli marifet Herhalde küfranı nimet suretinde kendine edilen nimet ilahiyeyi ve fazileti imaniyeyi hiçe sayıp sefihler ve fasıkların makamına sukut etmeyecektir. Kendini aşağıların bid'alarıyla, sefaahatleriyle bulaştırmayacaktır. İşte beğenmediğiniz ve müsabatsızlık zannettiğiniz inziva bunun içindir. İşte bu hakikatla beraber beni işkenceyle taciz eden sizin gibi enaniyette ve bu kanunu müsavatı kırmakta firavunluk derecesinde ileri giden mütekkebirlere karşı demiyorum. Çünkü mütekebirlere karşı tevazu, tezellül zannedildiğinden tevazu etmemek gerektir. Belki ehli insaf ve mütevazi ve adil kısmına derim ki. Ben Felillail Hamd, kendi kusurumu aczimi biliyorum. Değil Müslümanlar üstünde mütekebire bir makamı ihtiram istemek, belki her vakit nihayetsiz kusurlarımı, hiçliğimi görüp istiğfar ile teselli bulup halklardan ihtiram değil dua istiyorum hem zannederim benim bu mesleğimi benim bütün arkadaşlarım biliyorlar yalnız bu kadar var ki Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti esnasında ve hakâik-i dersi vaktinde o hakaik hesabına ve Kur'an şerefine o makamın iktiza ettiği izzet ve bakarı ilmiyeyi ders vaktinde muhafaza edip başımı ehli dalalete eğmemek için o izzetli vaziyeti muvakkaten takınıyorum. Zannederim ehli dünyanın kanunlarının haddi yoktur ki bu noktalara karşı çıkabilsin. Cai hayret bir tarzı muamele. Malumdur ki her yerde ehli maarif marifet ve ilim noktasında muhakeme eder. Nerede ve kimde marifet ve ilmi görse meslek itibarıyla ona karşı bir dostluk ve bir hürmet besler. Hatta düşman bir hükümetin bir profesörü bu memlekete gelse, ehli Marif onun ilim ve marifetine hürmeten onu ziyaret ederler ve ona hürmet ederler. Halbuki İngiliz’in en yüksek meclisi ilmiyesinin Meşihat-ı İslamiye’den sorduğu 6 Sualin cevabını 600 kelimeyle ı İslamiye’den istedikleri zaman, Bur marif'inin hürmetsizliğine uğrayan bir ehli marifet, o altı Suali altı kelimeyle, Mazarı takdir olmuş bir cevap veren ve ecnebilerin en mühim ve hükemaların en esaslı düsturlarına hakiki ilim ve marifetle muarazı edip galebe çalan ve Kur'an'dan aldığı kuvvet-i marifet ve ilme istinaden Avrupa feylesoflarına meydan okuyan ve hürriyetten altı ay evvel İstanbul'da hem ulemayı ve hem de mekteblileri münazaraya davet edip kendisi hiç sual sormadan suallerine noksansız olarak doğru cevap veren haşiye Yeni Sait diyor ki şu makamda eski Sait'in ihtihar karana söylediği şu sözlere ben iştirak etmiyorum. Bu risalede sözü ona verdiğim için susturamıyorum. Enaniyetlilere karşı bir parça enaniyetini göstersin diye sükût ediyorum. Ve bütün hayatını bu milletin saadetine hasreden ve yüzer risale o milletin Türkçe olan lisanıyla neşredip o milleti tenvir eden hem vatandaş hem dindaş, hem dost, hem kardeş bir ehli marifete karşı en ziyade sıkıntı veren ve hakkında adavet besleyen ve belki hürmetsizlik eden bir kısım marif dairesine mensup olanlarla az bir kısım resmi hocalardır. İşte gel bu hale ne diyeceksin? Medeniyet midir? Marif perverlik midir? Vatan perverlik midir? Milliyet perverlik midir? Cumhuriyet perverlik midir? Haşa! Haşa! hiç hiçbir şey değil belki bir kader-i ilahidir ki o kader-i ilahi o ehli marifet adamın dostluk ümid ettiği yerden adabet gösterdi ki hürmet yüzünden ilmi riyaya girmesin ve ihlası kazansın. Hatime kendimce cay hayret ve medar-ı şükran bir taarruz. Bu fevkalade enaniyetli ehli dünyanın enaniyet işinde o kadar hassasiyet var ki eğer şuûran olsaydı keramet derecesinde veyahut büyük bir deha derecesinde bir muamele olurdu. O muamele de şudur. Kendi nefsim ve aklım, bende hissetmedikleri bir parça riyakarane enaniyet vaziyetini, onlar enaniyetlerinin hassasiyet mizanı ile hissediyorlar gibi, şiddetli bir surette ben hissetmediğim enaniyetimin karşısına çıkıyorlar. Bu sekiz dokuz senede, sekiz dokuz defa tecrübem var ki, Onların zalimane bana karşı muamelelerinin vukuundan sonra, kader-i ilahiyi düşünüp, ne için bunları bana musallat etti diye nefsimin desiselerini arıyordum. Her defada, ya nefsim şuursuz olarak enaniyete fıtri meyletmiş veyahut bilerek beni aldatmış anlıyorum. O vakit, kader-i ilahi, o zalimlerin zulmü içerisinde, hakkımda adalet etmiş derdim. Ez cümle bu yazın arkadaşlarım, güzel bir ata beni bindirdiler. Bir seyrangâha gittim. Şuursuz olarak nefsimde hotfuru bir keyif arzusu uyanmakla, ehli dünya öyle şiddetli o arzumun karşısına çıktılar ki, yalnız o gizli arzuyu değil, belki çok iştihalarımı kestiler. Hatta ez cümle, bu defa Ramazan'dan sonra, eski zamanda gayet büyük, kutsi bir imamın bize karşı gaybi kerametiyle iltifatından sonra, kardeşlerimin takva ve ihlasları ve ziyaretçilerin hürmet ve hüsnü zanları içinde, ben bilmeyerek nefsim müftehirane, güya müteşekkirane perdesi altında, riyakarane bir enaniyet vaziyetini almak istedi. Birden bu ehl-i dünyanın hadsiz hassasiyetle ve hatta riyakarlığın zerrelerini de hissedebilir bir tarzda birden bana iliştiler. Ben Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki, bunların zulmü bana bir vasıtay ihlas oldu. رب أعود بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يخطرون اللهم يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين احفظني واحفظ رفقائي من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان ومن شر أهل الضلالة وأهل الطويان آمين آمين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم